Kötü Yürekli Baldıra zaman içinde kalbur saman içinde ülkelerden bir ülke, köylerden bir köy, bu köyde de evlerden bir ev varmış. Öyle şirin, öyle sevimli bir evmiş ki sormayın gitsin. Kırmızı kiremitli, beyaz badanalı bu evin bahçesinde de birbirinden güzel renk renk boy boy çiçekler varmış. Evin çocuğu mardunuzu çok sevdiği için de bahçenin bir köşesine maydanoz ekmiş. İşte size masalını anlatacağım baldıran otu bu maydanozgiller ailesinden Ama sakın maydanozlar gibi iyi yürekli bir bitki sanmayın onu Baldıran otu kendini beğenmiş kötü yürekli bir ottur Nedense kötülük yapmaktan sanki zevk bile alır İşte sözünü ettiğim o bahçede de maydanozların arasında bir baldıran otu varmış İyi yürekli maydanoz arasında bir kötü baldıran otu Maydanozlar ailesi ellerinden geldiğince onu ağırlamaya Hoşça zaman geçirtmeye çalışırlarmış Ama uzak bir akrabaları olan baldıran otu Onları küçümser Sizin akrabanız olmaktan utanç duyuyorum Siz sıradan otsunuz oysa ben Ben öyle miyim ya Şu boyuma posuma bakın Sizin en az üç katınızım Ya çiçeklerime ne buyrulur Onları kimse koparamaz Çünkü kim dokunursa elleri pis kokar Hele yemiye kalkanların vay haline Zehirlenip ölürler Görüyorsunuz ya ben sizin gibi insanların tutsağı değilim Güçlüyüm ben dermiş Maydanozlar insanlara yararlı Olmanın güzel bir şey olduğunu Bunun güçsüzlükle ilgisi olmadığını söylemişler Ama boşuna Kendini beğenmiş baldıran otuna insanlara zarar vermenin bitkiler için Tehlikeli bir şey olduğunu anlatmışlar ama Dinleyen kim Baldıran otu ben insandan filan Güçlüyüm zehirli tohumlarım Onları kaçıran bir köküm var Diye diretmiş Bir gün evin oğlu maydanoz toplamak için bahçeye çıkmış. Tabi bu ara baldıran otunu da görmüş. Şekli maydanozu andırdığı için herhalde bu da bir çeşit maydanoz deyip baldıran otundan biraz koparıp ağzına atmış. Ama bir süre sonra bir sancılanmış ki sormayın. Çünkü baldıran otu çocuğu zehirlemiş. Zavallı çocuğu zor kurtarmışlar. Bu işin baldıran otunun başının altından çıktığını da hemen herkes anlamış tabi. Dururlar mı artık? Bahçeye çıkıp baldıran otunu söktükleri gibi atmışlar. Maydanozlar akrabaları için üzülmüşler tabii ama Onun hala Ah ölüyorum ama ben onlara gösteririm. Hepsini zehirleyeceğim dediğini duyunca Hala gerçeği göremedi. Yararlı olmak varken Niye başkalarına kötülük etmeli demişler. Ve bu kendini beğenmiş akrabalarından dolayı Utançla başlarına eğmişler. Çocuklar etmek her zaman için çok iyi bir meziyet.